Tavşan, gelincik ve kedi Ormanda minik, sevimli yuvasında yaşayan bir tavşan varmış Bir yaz sabahı erkenden dışarı çıkmış Hava çok güzelmiş Çam ağaçlarının rengarenk çiçeklerin kokusunu ciğerlerine çekerek hoplaya zıplaya çıkmış yola Bir tepenin kıyısına gelerek güneşin doğuşunu izlemeye başlamış En sevdiği şeymiş güneşi böyle selamlamak Uyanık gelincik tavşanın yuvasından çıktığını görmüş Ortalığa bir göz gezdirmiş, sonra eşyalarını tavşanın yuvasına taşımaya başlamış. Bu güzel yuva tam istediği gibiymiş. Eve iyice yerleşmiş. Tavşan taze otlar yiyerek karnını doyurmuş. Mutlu bir biçimde evine dönmüş. Güzel yuvasında bir gelincik görünce çok şaşırmış. Gelincik diye bağırmış. Ne hakla benim evime yerleşirsin. Hemen buradan çık git. Sivri burunlu gelincik bu sözlerden hiç etkilenmemiş. Yerinden bile kımıldamamış. Hayır demiş. İlk kim yerleşmişse ev onun sayılır. Hem şimdiye kadar sen oturdun bu evde. Şimdi ise sıra bende. Tavşan öfkeden çılgına dönmüş. Nasıl haksızlık yaparsın demiş. Önce geldiğini söylüyorsun ama burası daha dedelerimden babalarımdan kaldı. Çok eskiden beri de burada ben yaşarım. Kavga büyümüş ancak bir sonuca da varamamışlar. Peki demiş tavşan. Öyleyse gidip bilge kediye soralım. Koşar adımlarla gitmişler kediye. Bilge kedi koca göbekli oturduğu yerden kalkmayan hantal görünümlü biriymiş. Ormanda bir mesele olduğunda ona danışılırmış. Bilge kedi tavşanla gelinceyi iyi karşılamış. Dertlerini dinlemeye başlamış. Kedi hımm... Durun hele. Artık yaşlandım. Kulaklarım yeterince duymuyor. Biraz daha yaklaşın bakalım. Kulağıma doğru anlatın. Tavşan ve gelincik iyice yaklaşmışlar. Eğilip hızlı hızlı anlatıyorlarmış ki. Kedi birden saldırmış. İkisini de yiyip yutmuş. Eh demiş. Artık anlaştınız.